Hocam son eğitim sisteminin değişikliğini takip edebildiniz mi? Ders sayıları düşürüldü en önemlisi aslında önemli bu. Önemli ders sayısı düşer evet. ders Hı -hı. sayısı çok ders okumak iyi değil ama onu nasıl düşüreceksin ne yapacaksın? Matematik mesela zorunlu halde yani asla matematik vermeden geçemiyorsunuz ama diğer dersleri üniversite gibi seçmeli e, matematik alabileceksiniz. Matematik önemli. Evet siz, siz, ne de, siz nasıl Ne alıyor seçmeli ne alıyor ilan edilmedi ki daha. İşte yani bölüm dersleri yani lisede görülen dersler, ya, lisede fen bilimleri, olurdu, lise işte, lise sosyal yani. bölümler gibi bölümler. Siz ne diyorsunuz bu Bir şey hakkında? demiyorum yani o program yapılırken kimse sormuyor bize. Yani biz de tartışmıyoruz. Yani bir geniş anket yapıldığını falan görmedik. Evet anket yapılmadı sadece işte şunlar Hayır, değişiyor denildi. Türkiye'deki lise ve ortaokul öğretmenleri böyle bir müfredatı tespit edecek durumda değiller. Hı. Yani marif vekaletinde ki talim terbiye kurulu üyeleri veya herhangi bir lisedeki öğretmenlerin hiçbirisi böyle bir müfredatı tespit edecek durumda değiller. Üniversitedekiler de değil aslında ama onlara zaten sorulmadığı için muhtemelen eğitim fakültesi diye garip yerler var. Oradaki insanların öğrettiklerinin ve yaptıklarının. 1970'lerde yani maalesef hem de Ecevit devrinde bir şekilde sona erdirilen ortadan kalkan, zayıflayan eğitim enstitüleriyle yani. Hiçbir alakası yok, çok gerisindeler. Buralarda müfredat falan tespit edecek durumda değiller bu hocaların çoğusu. Onun için böyle kendi işlerinde yaptıkları kapalı programların hiçbir faydası olmaz, olmaz. Bazı insanlar kurtuluşu bulmuş çocuklarını dışarıda okutuyor, o da bir çare değil, o da bir çare değil. Hı hı. Türkiye'de umumi marifin fevkalade ciddi bir şekilde yeniden ele alınması gerekiyor. Anladım. Ee, hocam geçenlerde Hürriyet'teki son yazınızda Kıbrıs meselesinden bahsediyorsunuz. Ee, şu anda da önemli gelişmeler oluyor işte Akdeniz açıklarında yeni petrol arama savaşları vesaire. Burada bir Kıbrıs'ta dengeleri nasıl değiştirecek, biz nasıl yer almalıyız, ee, nasıl i̇şte görüyorsunuz geleceği? İşte biz de gelecek? aramaya gireceğiz ve tabii tek başımıza arama olmaz zaten konsorsiyum halde gireceğiz. O adanın statüsü maalesef coğrafi konum bunu gerektiriyor. ...nasılsa Güney Kıbrıs o işi yaptı, kurnazlığı yaptı. Böyle bütün etrafı katan, Avrupa'yı katan bir konsorsiyum meydana getirdi. Biz bunlarla tek başına bir şeye girişemeyiz. Bizim de böyle bir konsorsiyum meydana getirerek aramayı yapmamız lazım, evet. Hocam e, geçtiğimiz aylarda bir tarih dergisi bir Türkiye'nin linç tarihi diye bir dosya işledi. Tarihimizde tarih, linç gelişimleri. Tarih hangisi Evet. O, e, tarih. Şimdi Temmuz'da da Madımak katliamının da dönemi dönümü en, tarihimizin en önemli, utanç verici evet. olaylarından biri. Sizin evet. tak, bu linç tarihinden bahsetseniz linç biraz Linç tarihi var tabii her toplumda ondan bahsedilebilir ee, Bizim o. tarihte bilinen linç olayları var. Nurettin Paşa'nın zamanında. İzmit'te Ali Kemal linç edildi. Bunun kabahati tertibi almadığı için Anadolu Ordusu Komutanı Nurettin Paşa'ya atfedilir. Benzeri de İzmir'de olmuş. Hristos gitmiştir yani metropolit. Böyle belirli kişilere yönelik olaylar olur. kılıçlar Kılıçdaroğlu'na yönelen bu tarzda vahim değil açıkçası. Vahim oluşu şu edepsizlik yani e, seçim zamanı. Ana muhalefet liderine karşı ne olduğu belirsiz bir adam çıkıyor bir girişimde bulunuyor ve adam serbest kaldı galiba ya çok az oturacak içeride. Bu çok fevkalade tehlikeli bir şey ve maalesef hükümet saflarından da beklediğimiz şey tepkiyi görmedik yani ciddiyeti görmedim daha doğrusu bu çok ciddi bir olay. Yani devlette bilhassa ana muhalefet, lideri konumunda biri ve herhangi bir politikacı bu gibi ma saldırılardan masun olmalı. Bunu tedbir etmek zorundasın. Yoksa işin ciddiyeti kaçıyor. Bu kadar basit. Bunu sonra da propagandası oluyor. İşte şimdi de görüyorsunuz Türkiye'de ve bunu götürüyorlar ileri. ileri götürüyorlar. Bu dışarıda da çok büyütülüyor sonra. Onun için bunların üzerinde ciddi olacaksın. Yani derhal mesela Dahiliye Vekilinden bunun soruşturma konusu yapılması lazım. E, son sorumda Fatih Sultan Mehmet'le ilgili e, Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle ilgili asıl şey nedir? Zehirlendi diyorlar. Gut'tan diyorlar. Yakup Efendi zehirlet diyorlar. oğlu Beyazıt'ın emriyle birçok şey söyleniyor. Oğlu bu Bay işin Hazretin aslı ne yürümez yani Venedikli hekimin İtalyanlardan hı hı. çünkü bu sefer muhtemelen İtalya'yaydı. İtalya'ya yönelikti bir şekilde İtalyanlardan gelme bir emir, tehdit veya bir rüşvetle hekime para vererek bu işi becermesi hekim gut dediğimiz nekris hastalığı damla hı hı. hastalığını kendince tedavi ediyor yani hastasını ikna ediyor. ...bir şekilde uyguluyor yani onun becerisine bağlı. Onun için adamı da pek bırakamıyor. Demek ki bunu hekimler bir şekilde hekime ele geçirdiler. Ve bu bir zehirlenme gibi görünüyor yani. Hı -hı. Haliden seferin başında hem de daha muhtemelen gemilerle açılacaktı İtalya'da. Bu bir şark seferi değil çünkü. Öncüler çıkmıştı o Tranto'ya. Peki. Bu doğru yani zehirlendiği evet, ve böyle gütten. bir şey oldu yakın doğru. Tamam Haktı. teşekkür Daha, ederim. Tamam tamam.